Suretul Müminun Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. <gülüyor> Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Ellezîne hum fî salâtin Onlar ki namazlarında huşu Korku ve eziklik içindedirler. <gülüyor> onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. <gülüyor> onlar ki zekatı verirler. <gülüyor> <gülüyor> ve onlar ki iffetlerini korurlar. İlla ala ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu cariyeler hariç bunlarla ilişkilerden dolayı kınanmış değillerdir şu halde kim bunun ötesine gitmek isterse işte bunlar haddi aşan kimselerdir. <gülüyor> Yine onlar o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. <gülüyor> <gülüyor> ve onlar ki namazlarına devam ederler. <gülüyor> İşte asıl bunlar varis olacaklardır. Evet. Firdevs cennetlerine varis olan bu kimseler orada ebedi kalıcıdırlar. Ant olsun biz insanı Çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargahta nutfe haline getirdik. ثُمَّ <gülüyor> Sonra nutfeyi alaka aşılanmış yumurta yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk.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 Ve andolsun ki sizin üstünüzde yedi yol, yedi gök yarattık. Biz yaratılanlardan gafil değiliz. Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip, O'nu arzda durdurduk. Bizim O'nu gidermeye de elbet gücümüz yeter. <gülüyor> Böylece O'nunla, O yağmurla, sizin için hurma ağaçları ve üzüm bağları meydana getirdik. Oralarda sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. <gülüyor> bir de tur Sina'dan bir ağaç meydana getirdik ki bu ağaç sizler için hem yağ hem de yiyenlere bir katık olan zeytin ile beraber yetişir. Şüphesiz ki sizin için samal hayvanlarda da elbette bir ibret vardır. Karınlarında bulunandan, sütlerinden size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar vardır. Hem onlardan yersiniz. وَعَلَى hem onların üzerinde, hem de gemilerde taşınırsınız. <gülüyor> <gülüyor> Ant olsun ki Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik de onlara dedi ki Ey kavmin, Allah'a kulluk edin sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur hiç sakın mazlumsunuz Taqale malullezine keferu min kavmi ma hada illa basar mislukum ma an yatafaddala alaykum Bunun üzerine kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dedi: Bu sadece sizin gibi bir insandır. Size üstünlük sağlamak istiyor. Eğer Allah Peygamber göndermek isteseydi elbette meleklerini indirirdi. Biz bunu evvelki atalarımızdan işitmedik. <gülüyor> Bu sadece kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Hele bir zamana kadar onu bekleyin bakalım. <gülüyor> Nuh, Rabbim. ''Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.'' dedi. ''Fa'avhayna ileyhi enisna'il fulke bi'ayunina ve vahyina fe'iza ca'amruna ve fâratten nuru fesluk fîhâ min kullin zavcayn min kullin zavcaynissayn ve ahleke illa men sebak bunun üzerine biz de ona şöyle vahyettik. Nezaretimiz altında ve vahyimiz ile gemiyi yap. Nihayet emrimiz gelip de fırın kaynadığı, sular taşmaya başladığı zaman her bir hayvan cinsinden erkek ve dişi olmak üzere ikişer eş ile iman etmediklerinden boğulacaklarına dair ve içlerinden aleyhinde söz geçmiş hüküm verilmiş olan bir oğlun ile diğer zevcen dışındaki aileni müminleri ona gemiye al. O zulmedenler hakkında ise bana Hitapta bulunma, yalvarma. Çünkü onlar suda boğulacak olanlardır. O halde sen yanında bulunanlarla beraber gemiye yerleştiğin zaman artık deki. Bizi o zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun. Okur ve ente hayrun munzil. Rabbim beni mübarek bir menzile indir. Çünkü sen indirenlerin en hayırlısı <gülüyor> şüphesiz ki bunda gerçekten ibretler vardır ve doğrusu biz onları elbette imtihan edicileriz sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Onlara da içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hiç sakınmaz mısınız diye Kendilerine nasihat etmesi için bir peygamber gönderdik. <gülüyor> مَا <gülüyor> هَذَا Onun kavminden inkar edip ahirete kavuşmayı yalanlayan ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz ileri gelenleri ise şöyle dedi. Bu sadece sizin gibi bir insandır. Yemekte olduğunuzdan yiyor, içmekte olduğunuzdan içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde mutlaka siz gerçekten hüsrana uğrayan kimseler olursunuz. O Muhakkak ki siz öldüğünüz ve bir toprak ve bir kemik yığını haline geldiğiniz zaman gerçekten sizin kabirlerinizden çıkarılan kimseler olacağınızı müfade ediyor.